Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba ben Kenan Doğan. saatlerimiz 16.30 gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle birlikteyiz. İki haftada bir bu mikrofonlardan size özel insanlar tanıştırmayı hedefliyoruz. Her programımızda yaşam öyküsünü paylaştığımız isimler kentimizin içinden ünsüz isimler, ünlü insanlar değiller belki ama yaptıklarıyla ilham verenler hayat öyküleriyle gerçekten de bu dünyayı bize yaşanır kılan insanlar ve bu hafta programımızda yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisi yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak. Sevgili Hakan Akkaya, Hakan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Can Bey, ee, çok, teşekkür çok teşekkür ederim programımıza beni davet ettiğiniz için. Biz size teşekkür ediyoruz yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz için. Çok sağ olun. Ee, evet. Hemen sormak istiyorum Hakan Bey'in yaşam öyküsü nerede, nasıl başladı? Öncelikle kendimi tanıtayım. E, Hakan Akkaya. E, 7 Mart 1995 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdum. E, Özlüce köyünde. E, ben doğduğum zamanlarda e, küçük bir köydu. E, küçük bir mecraydı. Orada doğdum. E, çocukluğum da orada geçti. E, yaklaşık 23 yılın. E, şu anda Ankara'da yaşıyorum ama e, uzun yıllarımı burada geçirdim. Bursa'da e, Nilüfer ilçesinin bir köyünde dünyaya geldiniz. Evet, doğru. E, anneniz babanız o yıllarda ne yaparlardı köyde? E, yani çiftçi olarak mı çalışıyorlardı, hayatlarını kazanıyorlardı? Tabii. O zamanlarda orada şöyle herkes tarımla uğraşırdı, ekim biçim yapardı, bu da ekilirdi. Benim annem babam da o zamanlar her dönemde dönemine göre bir şeyler ekerlerdi. Mesela dönemi gelirdi Buğday ekerdi dönemi gelirdi Bami ekerdi ya da farklı şeyler yapardılar Sürekli tarımla hayvancılıkla uğraşırlardı Öyle şeylerle uğraşırlardı Kardeşleriniz var mıydı Hakan Bey? Bir abim var Kendisi de kuaför Onu da çok severim Buradan da sevgilerimi iletiyorum Biz de İki, iki kardeşiz Abiniz vardı. Siz ailenizle beraber e, Bursa'da Nilüfer ilçesinde yaşıyordunuz. E, evet. Peki çocukluğunuzda hatırladığınız yaşadığınız bir üzücü olay var. Kaç yaşında? Evet. Nasıl yaşadığınız zaman? Evet. Onu? Ee, şöyle oldu. 3,5 yaşında. 1998 yılında evimizin terasında e, sokak tellerine çarptım ve bunun sonucunda iki ayağımı düz altında kaybettim ben. E, o dönemde bizim iki katlı evimize çok yakın bu sokak telleri. Aynen. Ben de e, oyun oynamak amacıyla terastaydım. dedim. Terasta da e, çatı onarılıyordu. E, i̇nşaat işçileri çatıyı onarıyordular. Ben de onları seyredip, bir yandan oyun oynuyordum. E, gözüm bir ara konuşuya takıldı, konuştere takıldı. E, Konuşta oynamaya başladım ve sokak tellerine vurmayı. Hedef edindim. Amaç edindim, edindim kendime. Oyun, oyun, oyun olarak tabii ki. Elinize evet. yani metal kornişi aldınız. Onun terasın üstünden geçen elektrik tellerini evet. vurmayı kendinize oyun haline getirdiniz. Ve onu deniyordunuz. Yani, Ulaşabilmeye evet. çalışıyordunuz onlara, o tellere. Evet, ulaşmak yani benim için bir oyun gibi düşünüyordum. Öyle bir e, talihsiz kaza yaptık. E, ve elektrik akımına kapıldınız. Evet. evet. İki onun ayağınızda da, diz kapağınızın e, kaybettiniz. Evet şu an protez bacak kullanıyorum uzun yıllardır böyle devam ediyorum yaşamına peki o elim kazadan sonra hı hı. engelli bir birey olarak hayatınıza devam ettiniz 3,5 yaşından sonra evet. nasıl bir çocukluk geçirdiniz yani nasıl bir çocukluk geçirdim yani zor dönemlerdi tabii ki benim için açıkçası gerçekten çok çok zor dönemlerdi ee, yani o dönemde şimdi gittim yerlerde de söylüyorum yani sohbet falan ediyoruz. Ben e, öyle bir yerdi ki o zaman e, benim yaşadığım yer dünyada benim gibi başka bir insan yokmuş zanne yok zannediyordum yani engelli bir insan sadece dünyada ben varım gibi düşünüyordum. Ee, öyle e, e, çocuk yaşadım geçiyordu. yani bilmiyordum e, dünyada neler oluyor neler bitiyor. Ee, o şekilde devam ettim uzun yıllar çünkü e, ben kaza geçirdikten bir buçuk yıl sonra benim e, babam vefat etmişti e, ondan sonra tabi çok sarsıntılı bir dönem oldu yani ekonomik problemler e, aile birçok şey bilmiyor e, yani eğitimli aile değil yani e, bu da çok önemli şimdi e, birçok şeyden mahrum kalıyorsunuz ya da yönlendiren kimse olmuyor sizi e, böyle çok büyük problemler tabii oldu eğitimde e, çok büyük problem oldu yakın zamanlara kadar e, mesela ben lise dönemlerimde bile e, yani liseyi iki defa bitirmek zorunda kaldım bir defa sonuna geldim tekrar e, lise bitirmek zorunda kaldım gibi bir durum oldu Peki e, çünkü... onu ayrıca geleceğiz ama şey sormak Hı -hı. istiyorum bursa'dan ilferde bir küçük Hı -hı. köydesiniz ve e, evet. başınıza bu kaza geldikten sonra ayaklarınızı kaybediyorsunuz engelli evet bir çocuk olarak dünyada bir başka etrafınızda örnek görmediğiniz için de dünyada tek olduğunuzu, tek bir tek engelli sizin olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sizin gibi başka insanların evet. olduğundan bile haberdar değilsiniz. O çocuk evet. benliğinizde o zamanki dünya de diyeceğim. Daha sonra evet. e, ilkokula köyde mi gittiniz? Hı. Okula nerede başladınız? Liseye gelmeden evet, önce o, o daha o erkeğin dönemi zorundaydı. E, nasıl bir öğrenciydiniz peki okulda o dönemde? Şöyle, ergenlik dönemlerine kadar ben müthiş bir öğrenciydim. Çok iyiydi derslerim, çok çok başarılıydım. Ama ergenlik dönemlerim başladığı zaman yani biraz da bazı şeylerin farkına varmaya başladım. Çünkü bazı şeyleri algılamaya başladım. Bu da beni motivasyon olarak, psikolojik olarak çok olumsuz etkiledi. Bazı şeyleri fark ettim. Mesela diğer arkadaşlarım oynuyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar. Ama benim hareket kabiliyetim onlar kadar yüksek değil vesaire... O dönem mesela beni Çok olumsuz etkiledi Benim mesela derslerim de ondan sonra Olumsuz bir seyir aldı evet. Ama ilk başladığım dönemlerde Çok çok başarılıydım Çok iyiydim Öğretmenlerim falan çok ilgilenirlerdi Beni çok severlerdi Peki kazadan sonra direkt protez bacağınız oldu mu? Ne zaman itibariyle protez bacak kullanmaya başladınız? Yani, şimdi O zamanki şartlarla Tabi bu zamanki şartlar aynı değil Şimdi biz o zaman ben hatırlıyorum annem çok uğraşıyordu kadın tek başına o zamanlar yeşil katlar vesaire bir protez bacak yapılsın diye bana yani güt bela bir protez bacak yapılıyordu yıllar yıllar yıllar sonra tekrar bir protez bacak yapılıyordu ama mesela ben çocuk olduğum için sürekli gelişiyorum yenilenmesi lazım. yani Çok o dönemlerde sağlıklı protez bacak kullanamadım. Dönem dönem e, protest kullanıyordum Dönem dönem tekerlekli sandalye kullanıyordum Yani e, yani sürekli düzenli olarak protest kullanmıyordum Öyle bir imkan yoktu yani hmm. e, Sadece benim için değil o dönemde e, Engelli çok, olan çocuklar Çok kolay ulaşılabilen bir evet. şey değildi Peki bir Öğrencilik dönemleri iyi başladı Okulda derslerinde başarılı bir Hakan var ee, hmm. Ergenlik dönemine Lise dönemlerine gelene kadar Lise dönemine gelince bir anda derslerde kötüleşmeye başladı. Ne evet. oldu? Nasıl iki kere okudunuz o liseyi? Yani o liseyi nasıl iki defa okudum? Ee, öncelikle ben Bursa Ticaret Lisesi'ne başlamıştım e, liseye. Ama şöyle oldu ben e, çok fazla devamsızlıktan dolayı ilk yıl e, sınıfta kaldım. Çünkü derslere devam edemedim. E, çünkü sakatlıklar oluyordu, yaralanmalar oluyordu vesaire problemler oluyordu, sağlık problemleri oluyordu. Ben e, devam edemiyordum. O yüzden kaldım. Sonra e, akşam e, ikinci öğretime geçtim. E, i̇kinci öğretimi bitirdim. Ama e, diğer çocuklar gibi benim staj yapabilme şansım yoktu. E, staj yapamadığım için de e, okul tamamlanamadı. Yani her şeyi, bütün dersleri verdim. Ama okul tam tamamlanamadı. Bu sefer e, yani Yine değiştirmek zorunda kaldım. Tekrar normal e, açık öğretime geçmek zorunda kaldım. E, o şekilde kredi tamamlayıp ben liseden mezun olabildim. Bu da yaklaşık 6-7 yıl kadar bir zamanımı aldı. Böyle de bir boğuşma var yani eğitim hayatımda. Da. Ama sonunda bitirdiniz liseyi. Ya sonunda bitirdim. Şu anda e, üniversite öğrencisiyim. Üniversite <gülüyor> Peki bütün bunlar devam ederken yani bir <gülüyor> e, engelli genç olarak aslında evet. e, bütün o eğitim hayatının e, normal rutinine uyamamak, engelli olmaktan dolayı yaşanan zorluklar, onlara karşı mücadeleye, hayatta bir var olma mücadelesi devam ederken, sonra evet. bir gün hayatınıza galiba bir spor girdi. Evet. Nasıl oldu? Şimdi nasıl oldu? Ee, 2013 yılında e, o dönemleri hatırlıyorum. Yani beni yani ben düşündüğüm zaman bile beni çok etkileyen bir şey. Ee, hı hı. Yani O o dönemlerde Spora başlamaya niyetlendiğim dönemlerde Çok düzensizdi benim hayatım ee, Nasıl düzensizdi Yani e, Belli şeylerin farkına varmaya başladım A, e, Çok e, Aile hayatım düzensiz bakıyorum e, Belli problemler yaşıyoruz Niye bu problemler Belli problemleri yaşıyoruz e, Onları çok fazla düşünüyordum Yani niye mesela e, belli insanlar var mesela doktor olmuşlar mühendis olmuşlar farklı şeyler yapmışlar İnsanlar bizim yaşadığımız gibi sıkıntılar yaşamıyorlar ekonomik problemler yaşamıyorlar Ya da düzenli bir aileleri var daha farklı hayat yaşıyorlar biz niye darmadağınız bunları çok düşünüyordum e, ve Bir şeyler düşünüyordum bir şeyleri değiştirmem gerektiğini düşünüyordum kendime çekip düzen vermeye karar verdim e, O dönemlerde de spor e, yapmak istedim çünkü spora yetenekli olduğumu düşünüyordum Nilfer Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşım sürekli e, beni bir spor branşına tekerlekli sandalye eskrimine davet ediyordu e, orada yeni açılan bir branşmış tekerlekli sandalye skrimi o dönemde gel dene diyordu ben de e, düşünmüyordum farklı bir branş düşünüyordum ben halter yapmayı düşünüyordum ama Bursa'da öyle bir şart yoktu ben de bir gün gidip hoca ile konuştum e, ısrarlarına dayan hem ayarak arkadaşımın bu şekilde tekerlekli sandalye eskrimine başlamış oldum ve bugünlere kadar geldik. Arkadaşınızın yönlendirmesiyle tekerlekli sandalye eskrim yapıyorsunuz. Evet. Başladınız yani Onun e, çok ısrarlarına dayanamayarak. Dayanamayarak. Arkadaşınız ısrar. artık bir, bir, yerde bir yerde kırmayayım hadi gideyim deyip gittiniz. Evet. Eskrim'e başladınız ama galiba bu eskrim sizin hayatınızı birazcık değiştirdi. Eskrim'e başladığınız dönemde ilk başlarda zorlandınız mı? Kolay oldu mu öğrenmek? Şöyle ben yani eskrime ilk başladığımda yani hayalimde çok farklı bir şey vardı. Ben hayal ediyorum bir salon, hayal ediyorum bir çalışma sistemi var, insanlar antrenman yapıyorlar vesaire. Ben eskrim salonuna gittim, küçük bir oda vardı ve hiç profesyonel malzeme yoktu ve Türkiye'de tekerlekli sandalye Eskrim'in branşı yok. Yani normal eskrimin bir federasyonu var ama tekerlekli sandalye eskrimi. Böyle bir branş yok Böyle bir yani bedensel engeller spor federasyonunda Böyle aktif bir branş yoktu Yani evet. şöyle Siz ne kadar çok çalışırsanız çalışın Milli takıma girip Yani başarılı o Bir derece almanız Ülkenizi temsil etmeniz böyle bir durum yoktu Böyle bir şey yoktu O Öyle bir durumla karşılaştım Ama yine de devam etmeyi tercih ettim Ben bu şekilde Hayatıma yön verdim Yılmadınız aslında oradaki bütün yokluklara Federasyonun bile Yokluğuna rağmen siz bu sporu Yapmaya başladığınızda sevmeye başladığınız Anladığım kadarıyla Daha doğrusu o zaman Çok duygusal davranım diyebilirim Artık yani içgüdüm, İçgüdüsel bir şey mi ne, Nedir bilemiyorum ama Ben Orada bir şeylerin Değişeceğini hissettim ve O yüzden tekerki sandalye Devam ettim ve yarım bırakmadım ee, yarım bırakmadığım için de e, sürekli yeni şeyler karşıma çıktı. Mesela e, iki buçuk yıl geçti. Branş açıldı. Vesaire. Ben çok fazla madalyalar kazandım. E, yani Şimdi aslında yani birazcık oraya gelelim. Bugünlere doğru yavaş yavaş gelelim istiyorum. Siz Nilüfer Bey hediyesinde o yokluklarla beraber başladığınız tekerlikli sandalye Eskrim'inde. Evet. Ee, evet. Bir yandan Eskrim sporunu öğrendiniz. Evet. Ee, bir yandan da e, bu Alanda var olabilmek için tekerlekli sandalye eskrim var olsun diye de bir yandan da mücadele verdiniz. Sizin evet. gibi olan diğer arkadaşlarınızla beraber. Ve evet. sonunda bu sporu o kadar sevdiniz ve o kadar içten yapar hale geldiniz ki size başarılar getirmeye başladı. İlk ödülü nerede ne zaman aldınız? Şöyle ben tekerlekli sandalye eskrimle başladıktan sonra... 4 ay sonra uluslararası bir müsabaka özel bir müsabaka resmi bir müsabaka değil e, yurt dışında e, Hollanda'da sanıyorum Breda şehrinde uluslararası bir müsabaka düzenlendi bizden de e, o organizasyona 3 sporcu katılacaktı yani e, başlangıç aşamasında bir branş olduğu için özel müsabakalara gidiyorlar Yani kendilerini deniyorlar görmek istiyorlar hoca da beni ya, beklemediğim bir şekilde o zaman o kafileye dahil etti ve yani yeni bir sporcu olmama rağmen beni müsabakaya götürdü. Ben de o müsabakada iki branşta iki tane altın madalya kazandım. Ee, Filara ve FD iki tane altın madalya kazandım. Yani çok hızlı bir giriş yaptım aslında. Çok çabuk başarıya ulaştım diyebilirim. Ee, Bu başarının arkası geldi devamında. Evet arkasından devamı geldi. Yani bir yıl sonra son, bir yıl sonraki müsabakam oldu yine. Ee, uluslararası özel bir müsabakaydı orada yine altın madalya kazandım e, filara branşında ve e, şöyle oldu e, aradan zaman geçti 2,5 yıl kadar bir zaman artık 3 yıla gidiyordu biz e, Türkiye Bedansel engelliler Spor Federasyonu'nda sürekli başvurularda bulunuyorduk yani biz böyle böyle tekerlek sandalye skırmını yapıyoruz ama milli takıma girip e, uluslararası resmi müsabakalara katılmak istiyoruz ee, bu konuda bize destek olun yazmış olun diye Uzun bir süre biz cevap alamadık En sonunda Uluslararası Federasyon AYVAS, ee, Onlara başvurduk Ve onlar şöyle diler Biz sizi resmi müsabakalara Milli sporcu gibi kabul edeceğiz Yani ee, Türkiye'de branşı yok Ama Uluslararası Federasyon sizi Türkiye adına ee, Milli takım sporcusu gibi kabul ediyor evet. Böyle bir durum oldu Ve biz İnan ee, 23 yaş altı Dünya Kupasına davet aldık ve o müsabakaya kaydımız yapıldı Resmi bir müsabaka. Tam o sırada da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun başkanı değişti ve Arif İmtez Türk Federasyon Başkanı oldu. Ee, bizim katıldığımız organizasyon Dünya Kupası çok e, branşlı bir organizasyondu yani atletizm ve yüzme de vardı. Ee, evet. Bizim federasyonumuzdan yüzme ve e, Atletizm branşında da sporcular bu organizasyona katılıyorlar yani kayıtlarını yaptırıyorlar ve e, yani organizasyondan da federasyona şöyle bir haber gidiyor yani sizden eskrim branşından da sporcular geliyor diye bir haber geliyor nasıl olur diyorlar bizde eskrim branşı yok ki nasıl gelir bu sporcular diye ondan sonra e, Arif Bey'in haberi oluyor durumdan ve branşı e, açıyorlar ve kafile başkanı olarak atletizm ve yüzme takımıyla birlikte Dünya Kupası'na geliyor. Orada tanışıyoruz. Ve ben orada final oynuyorum. 9-2 yenildiğim bir maçı 15-13 kazanıyorum. Ve dönüşte de apar topar milli takım alınıyorum. Böyle de bir hikayesi var. Yani siz daha ülkede branş yokken... ...Uluslararası organizasyonla irtibata geçip... ...oradaki bütün imkanları zorlayıp... ...kendinizi evet. Dünya Kupası'na davet ettirmeyi başarıp... ...sonrasında federasyon bundan haberde olup... ...bizim haberimiz yokken nasıl davet edildiler? Daha branşları bile yokken diye düşündüğü noktada sizin başarınızı görüp sonrasında hızlı bir şekilde sizin branşınızı açıyorlar federasyonunuzu kuruyorlar evet, doğru evet, anlatıyorum değil mi dön, ve, ve ve orada aldığınız başarıdan sonra direkt sizin milli takım oluyorlar evet beni apartifar milli takıma aldılar ve sonra 20 gün sonra da e, Büyükler bir dünya şampiyonasına e, katıldık yani çok e, nasıl diyeyim çok istisnai sporda olmayacak şeyler bunlar milyonda bir milyarda bir olacak şeyler yani dünya spor tarihinde böyle bir şey yaşanmış mıdır bilmiyorum ama sanmıyorum böyle bir durum olduğunu ee, yani e, böyle bir olay başımızdan geçti yani Öyleydi. bir ay önce falan hiç kimse daha farkınızda değilken herhalde olaylardan ee, bir ay önce siz kendi çapınızda bu müsabakaya katılabilir miyiz diye mücadelelerken bir ay sonra hem federasyonu olan hem de işte e, Dünya Kupası'na milli sporcu olarak e, katılan bir sporcu haline geldiniz. Çok hızlı bir şekilde bu olaylar gelişti. Sonra peki evet. ne yaptınız? Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an e, ne yaptık? Yani milli takımda branşımız açıldıktan sonra neler oldu? Öncelikle sanıyorum 4 ay sonra U23 Dünya Şampiyonası Birleşik, Ar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarjah şehrinde düzenlendi. Dünya Şampiyonası resmi bir sabakıydı. Ben orada ilk defa Türk milli takımı adına orada 3. oldum ve bronz madalya kazandım. Bu çok önemli bir başarı o için. Ondan sonrasında 2016, 2017, 2018 dünya Şampiyonalarında son 4 dünya şampiyonasında 6 madalye kazandım U23 dünya şampiyonasında. Ve 2017 yılında Polonya'nın Varşova şehrinde U23 dünya şampiyonu oldum. Ve şu anda 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Ee, ve çok avantajlı bir durumdayım. Muhtemelen 2020 e, Tokyo Olimpiyat oyunlarında yer alacağım. Bu da benim için tabii... Çok değerli, çok önemli bir şey ve e, şu anda bir yıllık bir zaman zarfımız var ve son dünya ve Avru Avrupa şampiyonası e, olacak e, olimpiyat oyunlarının öncesinde. Bu müsabakaları kazanarak olimpiyatlara gidip olimpiyatlarda da madalya kazanmak istiyoruz. E, yani yıllardır uğraştığımız, çabaladığımız yani e, hayal ettiğimiz şeylerin birçoğunu gerçekleştirdik. Ve şu an en üst limitini olimpiyatları, olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek için çalışıyoruz. Yani sıfırdan başladığımız bir branşta şu an sporun en zirvesine çıkmış durumdayız. Sadece kendi öykünüzü aslında yazmadınız burada. Türkiye'de engelli sporcular için aslında eskrim diye bir branşın olduğunda bu ülkede... Hı hı. Onun da tarihini beraber, kendi tarihinizle beraber yazmış oldunuz. Bugün Olimpiyat adayı olan e, geriye dönüp baktığımızda dünya şampiyonlukları olan bir sporcusunuz, engelli bir sporcusunuz. Ve evet. çocuk yaşta yaşadığınız elin bir kaza sonucu, e, hani bir şeyleri düzene sokayım, hayatımı düzene sokayım, bir şey yapayım diye başladığınız küçücük bir oda da imkansızlıklar içinde başladığınız spor branşında. Bugün dünya çapında bir sporcu haline geldiniz. Programımızın evet, artık doğru. yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. O yüzden sormak Hı. istiyorum. Ee, buradan dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Bütün bu öykünün sonunda. Yani ben e, hayatımda çok e, zor süreçlerden geçtiğimi e, çok problemler yaşadım. Ama şunun bilincindeydim hep. E, ben hiçbir zaman e, öncelikle ben bir kaza geçirdim. Ve engelli oldum evet Ben bunu kabullendim ve Bundan kaçmadım hiçbir zaman Ben bununla yüzleştiğimi düşünüyorum Ve ben hayatımdaki Tüm problemlerle tüm sorunlarla Yüzleştiğimi düşünüyorum ee, O yüzden bugün Çok rahatım yani e, Hiçbir şeyden çekinmiyorum ya da Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorum ee, Bence e, Tabi herkes Hayatta çok başarılı olacak Diye bir şey yok bir kaide yok Başarı başarı başarı diye bir şey yok ee, Ama e, Sorunlardan kaçmaktan ziyade e, Sorunlarla yüzleşmeliyiz ve onları yenmeliyiz Eğer hayatımızda mutlu olmak istiyorsak Ya da e, vicdanımızın rahat etmesini Ya da kafamızda soru işaretlerinin kalmamasını istiyorsak e, Zorluklarla yüzleşmeliyiz Bunlardan kaçmamalıyız Böyle düşünüyorum e, Engelli olmak evet bir dezavantaj hayatta bir eksi ama şöyle bir durum da var bedeni sağlam insanlar var ama hiçbir değer üretmiyorlar yani bedeni sağlam olup çalışmayan insanlar var hiçbir şey üretmeyen insanlar var yani önemli olan kafanın sağlam olması yani bir insan kafa olarak sağlam değilse yani beden olarak sağlam olmasının çok önemi olmadığını düşünüyorum bu şekilde son sözlerim sevgili Hakan Hakkı'ya. Hem yaşam mücadelenizle hem duruşunuzla hem de aslında bu ülkeye kazandırdığınız madalyalarla, gururlarla iyi ki varsınız demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştığınız için. İnanıyorum ki sizde bu tutku olunca olduk, olmaya devam ettikçe biz sizi daha iyi yerlerde göreceğiz. Tokyo'da göreceğiz. Bunu yürekten diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni programımıza davet ettiğiniz için kendimi ve duygu düşüncelerimi insanlara aktarma fırsatı vermi, verdiğiniz için çok ben size tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Hakan Akkaya'ydı. 3,5 yaşında oyun olarak gördüğü elektrik tellerine dokundurduğu korniş nedeniyle elektrik akımına kapanan, kapılan ve iki bacağını diz kapağının altından kaybeden çocuklukta belki çok e, zorlu günler yaşayan dünyada sadece kendisinin engelli olduğunu düşünen masum bir çocuk e, Bursa'dan Nilüfer'de bir köyde e, mücadele veren, yaşam mücadelesi veren yine küçük yaşta babasını kaybeden ama daha sonra ergenlik dönemlerine geldiğinde çok daha fazla zorluk yaşayan, mutsuzluk yaşayan ama yılmayan günün birinde Bursa'da Nilüfer'de arkadaşının ısrarıyla Nilüfer Belediyesi'nin e, küçücük bir odada e, ma eksik malzemelerle malzemesiz bir ortamda e, yönlendi arkadaşın yönlendirmesiyle başladığı spor branşında, eskrim branşında bugün bu ülkede hem federasyonun açılmasına öne olmuş başka sporculara e, örnek olmuş ve birçok dünya şampiyonluğu birçok madalya kazanarak hepimizin göğsünü kabartmış bir yaşam öyküsü konuktu kendisinde söylediği gibi İki bacağınız olmayabilir, kolunuz olmayabilir, engeliniz olabilir. Yeter ki kafanız aydınlık olsun, yeter ki kafanızda o tutku olsun, o inanç olsun bir şeyleri yapabileceğinize inanın. Biz işte bu programda kafasında o tutku olan insanları sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Çünkü o inancını kaybetmeyen insanlar, o tutkuya güvenen insanlar bugün bu dünyayı hepimiz için daha yaşanır hale dönüştüren insanlar. Ve onlar iyi ki varlar demek istiyorum. Ben Kenan Doğan. Bugün de bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Teknik Maksı'daki arkadaşım Barış Demirel, 2 hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları